hocam kusura bakmayın ama e, benim kendimin değilse de çevremdeki bazı insanların sizin üzerinizde kuşku yandıracak bir ithamları var e, ben böyle düşünmüyorum ama başkaları diyorlar ki e, sizin için cihada karşı e, cihada taraftar değil e, buna ne dersiniz Evet sevgili kardeşler, bir mümin, her e, Kur'an'ı az çok bilen bir mümin, hiç cihada karşı olur mu? Cihad Allah'ın önemli emirlerinden bir tanesidir. Kur'an-ı Kerim'de yüze yakın yerde emredilir. Dolayısıyla bir mümin namaza nasıl karşı olamazsa, cihada da tabii ki karşı olamaz. bir mümine sen kafirsin demekten farklı değildir cihada karşısın demek. Önce bir, bu, bu ifadeleri kim niye söylüyor? Cihat kavramını yanlış olarak kullanan, savaş anlamında değerlendiren ve savaşı da sadece Orta Doğu'daki bir ülkede yapılan eylemle aynileştiren kimseler söylüyor. Onlar önce Kur'an kavramlarını tahrif etmesinler. Hakkını versinler. Kur'an savaşa kıtal der. Savaş der. Öldürüşme der. Mukatele. Ama cihat sadece silahla, canla olmaz. Kur'an-ı Kerim ve cahidû bi'envalikum ve enfusikum der. Cihatla ilgili emirlerde hemen hep bu tekrar edilir mallarınızla ve canlarınızla cihad edin mallarınızla cihad edin ifadesi canın dışında bütün imkanları kuşatacak bir ifade olarak anlaşılabilir o yüzden e, cihad kalemle olur, dille olur, ilimle olur parayla olur başka türlü imkanların Allah yolunda sarf edilmesiyle de olur Tabii ki canla da olur canla cihad cihadın tek yapılacak özelliği değildir. Ve hatta nice İslam alimi ilimle cihadı cihadın en faziletlisi olarak ele alırlar. İlim olmadan kişi cihad etmeye kalksa terörle, anarşiyle cihadı karıştırabilir. Yani savaş yapmış olsa. ilimsiz savaş da olmaz. Onun için bu Canla cihad eden yani savaş yapan insanlar bir kimseyi cehenneme gönderme durumunda kalırlar çoğunlukla. Bir mümin savaşırken karşısındaki insanı öldürmek durumunda olursa onu kafir olarak öldürmüş ve onun hayatını sona erdirmiş ve cehenneme göndermiş olur ama İlimle yapılan cihad, cehenneme doğru giden insanın Cennetlik olmasına hidayete ermesine gayret etmektir, çabalamaktır. Yani cihadın aslı öldürmek değil, insanı ihya etmek, diriltmektir. İnsanı cehenneme göndermek değil, cennete doğru yönlendirmektir. Onu evsiz bırak, evsiz barksız bırakmak değil, ona ahirette güzel bir köşk elde edebileceği yolu göstermektir. Yoldan çıkanları yola getirmektir. Öldürmek kolaydır. Ama ihya etmek, diriltmek, insanın manen dirilmesine sebep olmak esas odur yapılması gereken. Hayber Savaşı'nda Hz. Ali elinde kılıç, Yahudileri olanca kahramanlığıyla ee, öteki dünyaya gönderme durumundadır. Ha, savaşın en hararetli zamanında Hz Ali böyle çok e, heyecanlı bir şekilde e, düşmanları'nın kanları kılıçların kılıcından akarken Peygamberimiz der ki, ya Ali, biraz yavaş ol. Senin elinle bir kimsenin hidayete ermesi kızıl develere sahip olmandan çok daha hayırlıdır. Bugünkü Mercedesler diyebileceğimiz kızıl develer, yani bemeveler Mercedesler onlardan çok daha hayırlı. Bizim elimizle bir kimsenin hidayete ermesi. Cehenneme gitmesi değil. Onun için onun için cihadın ilimle olanını insanları hidayete yönelten taraflarını öne çıkartmak gerekiyor. Cephelerde insanlar dostunu, düşmanını geç de olsa öğrenmişler ve orada ölen Müslümanlar cennete gidecek. Öldürülen kafirlerde mümkün cehenneme gidecek. Ama burada esas cihat buralarda olması lazım. Burada nice Müslümanım diyen insanlar cehenneme doğru koşar adımlarla gidiyor. Cehennemi alevler Etrafımızı hep sarmış. Çoluk çocuğumuz bile belki bu e, alevlerden e, etkileniyor, ateşin içinde kalmış durumda. Buralarda hakkı anlatamadan, daveti götüremeden, tevhidi insanlara ulaştıramadan, başka yerlerde daha farklı tavırlar içinde bulunmak, bizim belki daha önemli şeyi kaçırıp, daha az önemli şeye yönelmemiz demektir. Filistin'den birisi kalksa Türkiye'ye burada size cihad için yardıma geldim dese nasıl biz hoş karşılamayız kendi ülkendeki cepheyi niye terk ettin biz burada yeteriz deriz. Aynı şekilde bizim doğduğumuz ve yaşadığımız yerler evvela bizim imtihan olduğumuz alanlardır. Cihadı kapsamıyla buralarda öncelikle yerine getirmeliyiz. Çünkü biz buranın insanı olarak, buranın kültürünü, dilini, örfünü, yapısını, sosyal ve siyasal özelliklerini daha iyi bilir ve buralarda daha fazla faydalı olabiliriz. Ee, i̇nsanları e, sadece savaşa yöneltmek, yönlendirmek değildir cihat dostu olmak. Efdalül cihat, kelimetü adlin, inde sultanin cair buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Cihadın en faziletlisi, zalim sultana, zalim yöneticiye karşı hakkı, adalet kelimesini, tevhidi söylemektir. Dolayısıyla burada siyasal yapının onca zulmünü, tağuti özelliklerin, İslam'a onca verdikleri zararı gündeme getirmek ve onlara karşı bir bilinç uyandırmak, tevhidi bu topluma hakim kılmak, gayretleri bizim yapabileceğimiz daha faydalı cihatlarıdır. Bugün Orta Doğu'da büyük fitneler var. Kimin eli, kimin cephesinde belli değil. Kim kiminle savaşıyor belli değil. Açıkça İslam düşmanı tağutlar, zalim yönetimler dururken, Müslümanlar birbirlerine farklı cemaatlerden diye saldırıyorsa, Müslümanlar ciddi manada bir fitnenin e, aracı haline gelmişse orada biraz daha durmak lazım. Biz e, bugün cihadın e, bütün boyutlarıyla e, gerekli olan bütün yönleriyle yapılmasını önce kendi bulunduğumuz çevreden başlayarak faydalı olacağımız e, özelliklerle e, cihadı topluma yaymamızı ısrarla tavsiye ediyoruz. Ama cihad bugün Çocuk oyuncağına benzedi, ayağa düşürüldü ve müminlerin birbirlerine karşı mücadelesine benzedi. Zalimlere karşı çıkarken ayrı bir zalimlik yaparak uygulamaya yöneldi. Buralarda dikkat istiyoruz. İşte müminlerin dikkatli olmasını istemek ve cihadı evvela bulunduğumuz alanlarda ve ilim önce, öne geçirilerek, davet ve tebliğ öne geçirilerek yapılmasını istemek, cihat düşmanı olarak nasıl değerlendirilebilir? Biz, bize bu tür ithamlarda bulunan, iftiralarda bulunan kardeşlerimizin de Allah tarafından affedilmesi, kendilerinin ıslah olmasını temenni ediyoruz. Ve oralarda ölen kardeşlerimizi İnşallah şehittir diye değerlendiriyoruz. Ama cihadın usulünün, adabının, ilminin önce e, tahsil edilmesi gerektiğini ve akrabalarımızda, çevremizde, yakınlarımızda tevhidi bilmeyen insanlara evvela la ilahe illallahı bireysel, sosyal, siyasal açılımlarıyla anlatmamızın evvela cihad kapsamı için öncelikli olduğunu düşünüyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.